Yeah, hey. münte mi değildi yine fendi şöyle sia sa imte mi dilani oruslu Beni iddia edenler, söylediklerimizin kaflette bulunanlar Arapçanın en büyük lügatı 60 cislik at <laughs> dan jahilam ''Azizul Hakîm, Wallahu Gafurur Rahîm'' diye Kur'an okurken giderken biz çobana rastlamış tam çobanın yanına geldiği zaman Wallahu, ayeti okuyor da sonu Wallahu Azizul Hak, Wallahu Gafurur Rahîm O çoban derler, yanlış okudun demiş bunun ne okuduğunu biliyor musun sen? ...herhalde bir emirin sözüdür, demiş. Fediullah tekrar... ...süreyi almış... ...vallahu gafur, yanlış... ...demiş ki... ...hayet, evet, hatırlamış... ...vallahu azizül hakimah... ...tan doğrudur. Bir çoban verinin okuduğu ayeti doğruluyor. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle yaptırırsa... Allâhu Rahim olmuyor. Çünkü bu işleri yaptıktan sonra Allah rahim olamaz. Allâhu azizul hakim O her işi bir şeyden şey eder. O çoban bundan anlıyor. Kebarike kelimesini müfessir küçük bir çocuktan öğreniyor. Neyse i̇şte buralar uzundur. kelime üzerinde uğraşmıyorum. İşte Oru ani Kerim bu mübarek ayda lahut aleminden imâ başlamıştı. Kabalsa da. Oruçun bu ayda edası şart. Hz. 6 inci yılında arz olmuştur bu hüküm. Yani Mekke'de değil Medine'ye Resulullah Efendimiz geldikten 2 sene sonra Oruç Müslümanlara farz olmuştur. Resul-i İkrem dokuz Ramazan oruç tutmuşlardır. <Gülüyor> Ömrü mübareklerinin son senelerine müsadiftir. Oruç şer'i olarak kan girarma ağarma güneş güneş diye kadar yemek sayılmaz. Onun için Ramazan'da her günkü oruç müftaci niyettir. Şer'i tabirle eski usulü biraz anlayamazsınız. Belki yine şeyleri bilenler. Niyet ehlinden sadır ve mahallinde baki olmakla müteberdir. Yani oruçludan ben oruç tutacağım diye niyet kelimesi çıkacak ve nerede gidiyorsa ona da olmakla müteberdir. Niyet zamanı bütün gecedir. Güneş doğduktan sonra sahih değildir. Gece niyet edip de gündüz çıldıran veya bayılan kimsenin o günkü orucu sahihtir. Oruç bir amal zahir değildir. Yani aç durmak değildir. Bir sırrı batın depara ett oluşları amelen farz itikadan farz değildir. Onun için oruç yemenin günahı tövbe ile sahat bulmaz. Bu da dikapardır. Şimdiki cehil bilmemezlik üstün değildir. Şimdiden belli korku vardı. Fakat bu bütün hayız zamanı bahtiy oldu. hıza maksadıyla nefs-i tedbir için durulurduk. Bugün Hristiyanların elinde bulunan İncil ve Yahudilerin elinde bulunan Mızırlılar'da, Yunanlılar'da, Romalılar'da, Hintliler'de oruç vardı. Fakat nefsi terbiye maksadıyla yapılırdı bu. Bu oruç, acılık, ızdırabının kendi nefsinde tecrübesini sağlar. Mekke'den Kabe'ye değildi. de doğru <gülüyor> kıble alır namaz kırarlardı. resul ile Ekrem sahabeleriyle Senem'e uğurlarından <gülüyor> Basır isimli bir kadını ziyarete gitmişlerdi. Kabeş istikametini değiştirdiler ve mukaddes yüzünü görünmeyen bir başka mukaddes noktaya çevirmiş. Kabe. döndüler, adeta sahabilerle yüz yüze geldiler Kabe istikametine durdular. Namaz içinde namaz devam ediyor. Sahabiler kendinden geçmiş eller önlerinde Bir an Allah'ın Resulü'nün önüne nasıl geçtiklerini kaygıtsızca ürpermektedirler. Namazın içinde ayet nasıl olmuştur. Kabe'ye Herkes sözleşmiş gibi Resulü'nün arkasında sap bağladılar. Bu dönüşten bir ay sonra oruç var Yine ayet şu. Senel belgül farz kılındığı gibi size de yazıldı. Ta ki dikkat edesiniz. Dikkat günahtan sakınma manasına gelen Arapça dini bir tabirdir. Olur, aç durmak değildi. Sevgili Müslümanlar. kalmamış diye tabaha kıran, yarım saat kala yanına girmeyin, çok sinirlidir diye oruç tutanlara söylüyoruz. Bunlara kim oruç tuttu? Bu gibilere oruç zaten farz değildir. Allah'ın sevdiği ve onu korumak istediği mahluka bir iltifatıdır. Bu iltifata biz farz diyoruz. Oruç, Hz. insanın arasıdır. Yalan, kıymet, Hiddet. Bunlar orucun mahiyetini bozar. Akşama kadar aç durmuş olur. İftar abdestli olarak helal lokma ile yap. Oruç insanı ruh ve maddesinden ayıran ilahi banyodur. Oruç ve eleden aç durmak gibi gelir insana ama aç durmakla ceset sevk duyarsa orucun manası biraz ortaya çıkıyor. yerse orucun manası kaybolur. Oruç nefsiyle ruhu terbiye dinü mesule getirir. Bakara suresinde en iman edenler ye yendesine amenu buradaki iman edenler ki inanda azribilerek kayba inananlar demektir. Kayba inanmak çok yapılmaz. Ve bunda ısrar ve devam edilirse esmaları zedeler, böylelikle insan kendini zedelemiş olur. Orucun oruçta Er-Rezza bırakarak hay esmasıyla Allah'ın huzuruna çıkmak istedir. Oruç, insanın teklik tarafını takviye Yememek iş şiddet ne şey vardır ki o civ sadeleşmek yalan söylemek riyabet etmek yan ayere yemin etmek hep et gözüyle bakmak küfretmek bunlar ne pis adetler büyük adetler atlas dolaymak iftide kötü yapmak dımağa, kara ciğere böbrek mesane vasıtasıyla vücuttan süzülür çıktığı takdirde cilt altında kalırsa dımağı iyi, dımağa vasıl olmazsa orucu bozmaz Diyanetçilere reisli müşavere heyeti böyle bir karar vermiştir. Bu suretle orucun bozulması İmam-ı Azam'a göre'dir. Müdekadır dev Güver-i muhtar, mecmah-i ilmi, nehur, İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed'e göre oruç bozulmaz. As-ı cemaat, bunlar fetva değildir. Hakiki yoruşu yık, Allah korur, onunla beraberdir. cesediyle birlikte olanlar için söylemiştir. bu Diyanetçiler. Şey, şey. Resul-i hadisi göz önüne alınırsa oruçlu, orucu ifsad eden şeyler hepsi ruha aittir. Cesedi değil. Cesedi orucu da tabii iyi bozacak haller vardır. İşte onların söyledikleri onlardır. Zaten oruç değildir. Aç tabiatı ile bozar. Oruçta ceset birileri miraca hazırlamış. Onun için efendim ağzıma fıstık aldım. Ağzıma şu geldi. Bu geldi. Orucu bozar mı bozmaz mı? Senin peymeni yememek için niyet ekmeni bozar. Asıl orucu bozan şeyler Resul-i Ekrem Efendimiz'in söylediği çocuklara, fakat bunlar hakkıydı, İslam iseler bahçektir. Bayramdan evvel ölen fakir veya zengine sadaka düşmez. Sadakayı bitirin, kazası da yoktur. Zekat gibi değildir. Zekat malındır, sadakayı küpeştir, bahşenin zekatıdır. Ruhun zekatı. Yalnız fakire verirler. Bey gelmiş asmus da kalmadı iç. Sekat verecek kimse kalmadı. Sekat yerine gidemediysin. Halbuki insanlar sekat verdirmiyorlar. Lala Zeynep, Lala Naili Allah hayit. Kamet kapılarının sonuna kadar açılır. Sofralarda bereket artar. Belki gözle görülmez. Allah Bu bereket rahmetine istirak etmek müminlere sadakayı fitriyle nasip edilmiştir. Vermemek bu nasibe ürmez. Oruçta el-rezah esmasını bırakarak hay esmasıyla Allah'ın huzuruna çıkmak için. to you. kurabiyesi, baklava kadayif, sarı ıbırma çocuk şekerleri kandil simitleri, çörekleri tel helva koz helvası, nöbet şekeri lohuza şekeri reçeller muhtelif macunlar bayram namazı iki rekattır, kadınlara vacip değildir sağlam, hür erkekler kılar. Çöze ama ayağı topak, esir, yolcu ve kadınlar kılmazlar. Cuma namazı gibi sosyal ve siyasal bir namazdır. Hutbe namazdan sonra okunur, namazın ekranından değildir. orada da yer bulabilir mi? Şimdi arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> için bayramın kılınç günü oldu. That's the için ben size bildiğim kadar el Be hakkında o vatandaşımızı memnun etmek için söylemek kaygusu için değil <Gülüyor> Bey değil Arapçada ev demektir bu ve bu evin sakinleri bu evde bulunanlar demektir sonra en yakınları demektir. Nur kızı Hazreti Fatıma Fatıma'nın nur yavruları Hasan ve Hüseyin ve bu beytin kurulmasına sebep Keremullahü Vecce Hazreti Ali Efendimiz'dir. Bir de kapısından içeri girmek nasibine mazhar olan Hazreti Selman'dır. Beytin kokusundan ruhaniyetinden hisse alan binlerce mübarek bunlar. Bu beyte kimse giremez. Buraya sevgi ve aşk yolunda baş koyanlara oradan sevgi ve rahmet gelir. Bu beytin sırrı akıl siciline giremez. Nur-u Resulullah'ı Dünya perdesini ettirip gösteren adesedir Ehl-i Beyt. Resul-i Ekrem huzurlarına Cebrail bile geldiği halde ayağa kalkmazlardı.